Allahü Allah emriyle içinde gemilerin akıp gitmesi ve lutfundan rızık aramanız için denizi sizin emrize verendir olur ki şükredersiniz. Vesahharnalakunna fissemawati Hem göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin emrinize verdi. Doğrusu bunda düşünecek bir topluluk için gerçekten deliller vardır. O la Ey Resul, iman edenlere de ki Allah'ın cezalandırma günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlasın, aldırmasınlar. Ta ki Allah her topluluğa kazanmakta olduklarının karşılığını versin. <gülüyor> şey şey kim salih bir amel işlerse artık kendi lehinedir kim de kötülük yaparsa o takdirde kendi aleyhinedir. Sonra ancak Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki İsrail oğullarına kitap Hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve kendilerini o zamanki alemlere üstün kıldık. <gülüyor> Hem onlara bu emir hakkında din hususunda açık deliller verdik. Fakat onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki azgınlıktan ve hasetten dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki Rabbin üzerinde itilafa düşe geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni o emir hakkında din hususunda bir şeriat, bir yol ve usul üzerinde kıldık. Artık sen ona tabi ol ve bilmeyenlerin nefsani arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden defedemezler. Ve şüphesiz ki zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Bu Kur'an insanlara kurtuluş yollarını gösteren basiret delillerdir. Ve kati olarak iman edecek bir topluluk için bir hidayet, ve bir rahmettir. yoksa kötülükleri işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar ne kötü hüküm veriyorlar Vakalaqallahu <gülüyor> ve ve bima la Allah gökleri ve yeri hak ile her şeyi yerli yerinde yarattı ki kudretine delalet etsin ve herkes kazandığının karşılığını görsün ve o gün onlara haksızlık edilmez. Erra'ay kemen ala wa wa ala wa qaybihi wa ala İşte nefsinin arzusunu kendisine ilah edinen ve Allah'ın ezeli olan bir ilim üzere küfürlerindeki inatları yüzünden dalalete attığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Peki onu Allah'tan sonra kim hidayete erdirebilir? Hiç ibret almıyor musunuz? Ve kâlu mâhiyâ hayâtun el-dûnyâ nemûtu ve nehyâ. T. T. M. M on <krænen> Halbuki onlar o hayat ancak bizim bu dünya hayatımızdır. Burada ölürüz ve burada yaşarız. Hem bizi ancak zaman helak eder dediler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar. Ancak zanda bulunuyorlar. Wa idatuk la alayn ayatuna beynatim ma kana hujtethum ma kana hujtethum illa Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Ve kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman eğer iddianızda doğru kimseler iseniz atalarımızı geri getirin demekten başka bir delilleri olmamıştır. yuhyikum, <gülüyor> Allah size hayat veriyor. Sonra sizi vefat ettirecek. Sonra da sizi kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. <gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün... İşte o gün ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Ve o gün her ümmeti casiye. Diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına amel defterine çağrılır. Onlara şöyle denilir. Bugün yapmakta olduklarınızla karşılık göreceksiniz. Fada kitabuna yantıku aleykum bilhassa. İnna kumna nestansihuma kuntum te'melû bize karşı hakkı söyleyen aleyhinize şahitlik eden kitabımızdır. Şüphesiz ki biz yapmakta olduğunuz şeyleri yazıyordu. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince işte Rableri onları rahmetine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince onlara da şöyle denilir. Size ayetlerim okunmuyor muydu? Fakat siz büyüklük tasladınız ve bir günahkarlar topluluğu oldunuz. Hem size şüphesiz ki Allah'ın vadi haktır. Kıyametin geleceği ki onda hiç şüphe yoktur denildiği zaman kıyamet nedir bilmiyoruz. Sadece bir zandan ibaret olduğunu sanıyoruz. Zaten biz onun geleceğine kati olarak inanıcılar değiliz demiştiniz. <gülüyor> yaptıkları şeylerin kötülükleri onlara görünmüş ve kendisiyle alay edip durdukları azap onları kuşatıvermiştir. Ve onlara denir ki siz bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Azabın içinde bırakırız. Çünkü yeriniz ateştir. Sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Ve alikum bi ennekum uttaharsum ayatillahi hüzva Ve garratkumul hayatu dzunya Felyevme la yukharcune minha lahum yuzda'tabur <gülüyor> sebebi şudur. Gerçekten siz Allah'ın ayetlerini alaya almıştınız. Ve dünya hayatı sizi aldatmıştı. Artık bugün ne oradan cehennemden çıkarılırlar ne de onlardan Allah'ı razı etmeleri istenir. İşte hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hem göklerde ve yerde büyüklük yalnız O'na mahsustur. Ve O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır.